Resulullah sallallahu bize kalan sünnetlerden bir tanesi de güzel koku sürünmedir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hadis-i Şerif'te diyor ki: "Hubiba ilayya mined-dünya at-tîbu ve'n-nisâ. Ve ju'ile kurratu Bana dünyadan iki şey sevdirildi. O da kadın ve kokudur." diyor. "Ve benim gözümün aydınlığı ise namazda kılındı." diye. Demek ki normalde koku Peygamber Aleyhisselam'a sevimli kılınmış. Cuma gününde ise, güzel koku sürünmek daha tehkitli bir sünnettir. Normalde her gün koku sürünmek sünnettir, güzel kokmak sünnettir. Cuma gününde ise, koku sürünmek daha tehkitli bir sünnettir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, kim Cuma günü hususunu alırsa, sonra temizlenirse, yağlanırsa, kendisine güzel kokulardan da sürünürse, İki kişinin arasını ayırmadan Allah'ın ona takdir ettiği kadar da namazını kılarsa iki cuma arasında Allah azze ve celle onu affeder. İmam Bukhari rivayet ediyor. Kim gusül abdestini alır, temizlenir. Ben ikhtesale yawm el cumuati ve tezahhara mastata'a ve dehna min bi mas bi tibin ya yağlanırsa veya da güzel kokulardan sürünürse ve la yufarriqu beyne وَيُسَلِّ مَا قُدِّرَ hatta حَتّٰى يَخْرُجَ imam <الْإمام> Ve imam çıkıncaya kadar da Allah'ın ona takdir ettiği kadar namaz kılar. Bazı rivayetlerde diyor ve susar. Yani imam çıktıktan sonra da susar, sukut eder. Mutlaka iki cumanın arasında ona mağfiret edilir diye. Şimdi niye diğer günlere göre koku sürünmek daha tehkitli bir sünnet? Yani zaten güzel koku sürünmek sünnet. Cuma günü ise daha tehkitli bir sünnet. Çünkü Müslümanın diğer kardeşlerine eziyet etmemesi ve topluluğun bulunduğu yerde insanların da güzel kokulu ağlama almasını sağlayacağından dolayı. Biz daha önce ne demiştik? Kardeşlikle alakalı demiştik Müslüman diğer kardeşlerine faydalı olandır. Öyle değil mi? Onlara zarar vermeyendir. Şüphesiz zarar bablarından bir tanesi de insanları kötü kokusuyla rahatsız etmek. Fayda bablarından bir tanesi de insanlara güzel kokusuyla fayda sağlamaktır. Bu birincisi, ikincisi ise bir insanın temizlenmesi, güzel giyinmesi, koku sürünmesi yaptığı işe ehemmiyet verdiğini gösterir. Öyle değil mi? Mesela insan olaraktan diyelim ki önemli bir yere gideceğimiz zaman veyahut da bizim yanımızda kıymetli olan, değerli olan bir insanı karşılayacağımız zaman ne yapıyoruz? Güzelce giyiniyoruz. Hem kendi temizliğimize hem o önem verdiğimiz insanı karşılayacağımız yerin temizliğine dikkat ediyoruz. İmkanımız varsa güzel kokular sürünüyoruz. Öyle değil mi? Bir Müslümanın da Cuma namazı için bu şekilde hazırlık yapması, onun Cuma namazına ve Cuma gününe ehemmiyet verdiğini gösterir. E biz ne demiştik? Cuma günü de Allah Allah'ın tazim edilmesini, saygı gösterilmesini istediği ve diğer günlerden ayrı olarak farklı şeyleri kendisinde talep ettiği günlerden bir tanesidir. Anlaşıldı? Bu iki sebepten dolayı da Cuma günü koku sürünmek, diğer günlerde koku sürmeye göre daha tehditli olan sünnetlerdendir. Evet, devam edelim. حَصَائِسِ هَذَا الْيَوْمِ اِسْتِحْبَابُ الْتَبْكِرِ لِلْزِحَابِ اِلَى الْمَسْجِدِ لِسَلَاةِ الْجُمَعَةِ Cuma namazı için mescide giderken tekbir getirmek de Cuma günü e, tekbir getirmek müstahaptır ve Cuma günü üzerinde bir Bak, bir daha oku istihbabu tebkir tebkir tebkirin aslı ne? fiil olarak mazisi Bek. bekkâre bekkâre'nin manası ne demek? keb beker ayrı değil mi? Tekbir olsaydı ne olurdu? İstihbabut tekbiri olurdu. Keberu yekbiru tekbiren olurdu. Tebkir ne demek? Bekara. Hah, istihbabut tebkiri. Yani erken gitmek müstehaptır. lizihabi zihabi mescidi, mescide gitmek için erken davranmak müstehaptır. Li salatil cum cuma namazı için. İşte. İşte galo, istadatın afleti, maftana mazlum zikri ve alkirati, zikirle bakkuran uçmada, müşkulu maktan çırpıhtı, hatta çıkar imamı, del khutbeti, fakimam khutbe işkenceye kadar. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. O namaz helal cumatadır. Kim bu şeylerle uğraşırsa onun cuması yoktur. O tahrimu kelami wa ta'likut beeti esnasında konuşmak haramdır. Fe fil musnedi merfu'en mislinden merfu' olarak vellezî yekûlu li sāhibihi arqad arqad senin yan ensi arkadaşına sus diyen fela cumatadır. Bu onun cuması yoktur. Şimdi bu iki tane meseleyle ilgili yani cuma günü cuma namazına erken gitme bir de Cuma günü hutbe esnasında konuşmama, bunlar zaten ileride gelecek. İleride geleceği için, yani konumu olarak da orada göreceğiz tafsilatını. Ama bileceğiz ki, buradan şu an gördüğümüzden Cuma gününün sünnetlerindendir ki, Cuma gününün özelliklerindendir ki, bir, Cuma namazı için erken gitmek camiye, iki, hutbeyi önemsemek, ve hutbe esnasında ne kendisinin boş bir şeyle uğraşması ne de boş bir şeyle uğraşan insanı uyarmaması gerekir bir insan. Neden? Şimdi mesela düşünün diyelim ki burada ders anlatıyoruz. Ders anlatırken biri orada çıkarsa telefonu bir başkasıyla konuşsa. Bu birinci bir zulüm öyle mi? Yani bu birinci bir problem. İkincisi o oradan ona dese ki sus telefonu kapat. O öbürü oradan ona dese ki ne yapıyorsun sen dersin ortasında başkasıyla konuşulur mu falan. Yani iyi güzel bir şey yapayım derken Allah bulak etmiş olacağız. Doğru değil mi? Hutbe de böyle. Yani zaten konuşan ve boş şeyle uğraşan insan e, hutbeye ve Müslümanların geneline bir saygısızlık yapmıştır. Bir de ona müdahalede bulunup daha fazla insanların dikkatini dağıtıp daha fazla e, probleme sebep olmamak, olmaktansa ona sus demek bile hutbe esnasında yasaktır. Zaten imam hutbe verirken başkasıyla konuşan o da boş bir şeyle uğraşan adam demek ki çok da dengeli olan çok da böyle nerede ne yapması gerektiğini bilen bir adam değildir. Öyle değil mi? Siz ona sus dediğinizde böyle bir adamın sana ne deyip daha beter bir tepki gösterip daha fazla ses çıkarma ihtimali de yüksek olduğu bundan dolayı. Yani alimler hikmetlerinden birini de bunu zikretmişler. Hani peygamberimiz normalde emri bil maruf üzerimize vacip. Madem bu adam yanlış bir şey yapıyor, o zaman bunu ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Öyle değil mi? E biz ne demişsek emri bil marufu anlatırken? eğer yapılacak olan emri bil maruf daha büyük bir mevsedeye sebep verecekse o emr bir mağruf yapılmaz. Değil mi? Cuma günü o kadar insanın içerisinde imam-i hutbe verirken bunu önemsemeyen bir adam e, size karşılık verip daha olayı kötü bir boyda getirmesi beklenebilir. Yani o kişilikli olan birinden bu beklenebilir. Ondan dolayı da ona İslam sus demeyi bile yasaklamıştır. Yani herkes kendi işine bakıp hutbeyi güzel bir şekilde dinleyecek. Tafsilatı zaten hutbe esnasında gelecek. Evet. O <gülüyor> hasa feragatu suretül kehf fi Cuma cumagilde kehf suresini okumak da e, müstahaptır. Fakat sabit oldu ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne Peygamber sallallahu şöyle dedi sabit olmuştur. Men qaraa suretül kehf fi yawmi cumati kim Cuma günü kehf suresini okursa e, sata'aluhu nurun min tahti kademihi zillalun ona bir ayakların altında bir nur yükselir ile anani semaya kadar mahallerin altından bir nur yükselir. Müdi'u bihi yevmı kıyamet. Bunu yürü'u bihi yevmı kıyamet. Onun kıyamet günü dağılmadır. Bu fırsatta bunlarda yeni cuma'nın iki cuma arası on günlar başlanır. Ravahu hakimu berbe hakki behakki ve hakimi Şimdi normalde biz hepimiz biliyoruz ki bütün Kur'an-ı Kerim ayetleri, bütün Kur'an-ı Kerim sureleri hepsinin nurdur. Hepsi hidayettir. Hepsi yol göstericidir. Öyle değil mi? Lakin İslam dininde her bir surenin ayrı fazileti olduğu gibi Kehf suresinin de diğer surelerden ayıran bazı faziletleri var. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Umumen İmam Müslim diyor ki: ben hafiza ashra ayatin min evvel suretil kefi usime'd-deccal." Kim Kehf suresinin başından 10 tane ayet ezberebilirse Deccal'dan korunur. Kim Kehf suresinin başından 10 tane ayeti ezberebilirse Deccal'dan korunur. Ayrıca bir de bu Umumen Keb suresinin fazileti ki bu basit bir fazilet değil. Çünkü Deccal geldiği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden anladığımız kadarıyla biz insanların çok büyük bir çoğunluğu kesretul kasira ciddiret tabi olacaklar. Öyle değil mi? Hatta öyle ki kimi yerde bir insan dışında hiç kimse Deccal'ın Deccaliyetini anlamayacak. Sebep çünkü Deccal gökten yağmur yağdıracak, yerden hazine çıkaracak, insanları öldürecek, insanları diriltecek, insanlara cenneti gösterecek, insanlara cehennemi gösterecek, bütün dünyanın hazineleri kendisinin yanında olacak. E Mesela günümüz açısından düşünün. Yani hani nasıl o kadar insan Deccal'a kalacak? E günümüzde her uçuş kaçış hikayesini keramet olarak algılayan bir topluma Deccal gelirse en büyük evliya muamelesi görür. Yani düşünsenize Deccal şimdi Adıyaman'a insan ne muamelesi görür mesela. Deccal Fatih'e insan ne muamelesi görür mesela. Yani böyle olduğu için ve göstereceği şeyler de dini motifler olduğu için insanların çoğu ona tabi olacak. Mesela bu çok büyük bir fazilet. Çünkü Peygamberimiz diyor benden önce hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka ümmetini Deccal'dan uyarmıştır ve ben de sizi uyarıyorum diyor. Yani Deccal'ın mesela bütün peygamberler ortak vurgu yaptıkları şey ne demektir? O, onun dindeki önemini gösterir. Eğer bütün peygamberler bir şeye ortak olarak vurgu yapmışsa onun önemini gösterir. Bütün peygamberler kavimlerini Deccal'dan sakındırmışlar. Eker suresinin başından ayetleri ezberleyen Deccal'dan korunacak diyor Peygamber Tabi ezber dediğimiz sadece lafızlığını ezber edip boğazından aşağı geçmeyen değil. Onu ezber eden, fehmeden ve onu hayatında yaşamaya çalışan insanlar ondan kurtulacaklar. Bir de cuma günüyle ilgili Alimler her ne kadar sahâdında ihtilaf etse de cumhur ulema bunu sahih kabul etmişler. Cumanın sünnetlerinden kabul etmişler. Lakin en rivayetlerin arasında Cuma günü Kehf suresini okumayla ilgili rivayetlerin arasındaki en sahih rivayet من قرأ سورة الكهف يوم الجمعات أضاء له ما بين الجمعاتين Kim Cuma gününde Kehf suresini okursa ona iki Cumanın arasını aydınlatır. Tamam Şimdi bunun hikmeti nedir? Yani cuma gününde veya da umumen Müslümanın Kehf suresini okuduğu zaman onu fitnelerden koruyor olmasının veya ona iki cuma'nın arasını aydınlatıyor olmasının. Şimdi siz de takdir ediyorsunuzdur. İki cuma'nın arasını aydınlatmak manevi bir şey. Öyle değil mi? Yani burada mana bir cumadan öbür cumaya sürekli aydınlık olacak gün, hiç ona karanlık olmayacak değil. Ne kadar Kehf suresini okursak okuyalım gündüz ışıktır, akşam karanlıktır öyle mi? Kast edilen şey ne? Manevi olarak ona bir aydınlık oluşturacak. Yani onu dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eden, ona yol gösterecek olan, ona basiret olacak olan, amellerde ona ışık olacak olan ee, bir aydınlatma olacak. Niye? Yani hani bunun hikmeti nedir özellikle Kehf suresinde? Bazıları şöyle bir şey söylemişler. Allahu Alem. Kehf suresini biliyorsunuz değil mi? Kehf suresinin içeriğini biliyor musunuz? Kehf suresinin başlangıcı neyle başlar? Ashabı Kehf'in kısasıyla başlar. Değil mi? O Allah'a zevcelerin deyimiyle ashabı Kehf'ten ziyade innehum fityetun amanu bi onlar bir genç topluluğuydu, Rablerine iman etti. Sonra neyle devam eder? Hazreti Adem, şeytan bunlarla devam ediyor. Sonra ne var aynı surede? iki tane bahçesi olan ve birinin bahçesinden infak etmeyi istediği, öbürü ise bu bahçe benimdir. Bundan infak etmem, ben kendim kurdum burayı. denilen Ashabul Cennet'in. İki bahçe sahibinin kısası. Sonra Musa Aleyhisselamla kıdır Aleyhisselamın kısası. Sonra Zulkarneyn kısası. Tamam? Demiş ki bazıları. İnsan demiş fitnesi nedir? Bir ya din fitnesidir. Yani iman ettiğinden dolayı birileri seni imanında zorlarlar. Onun fitnesini kaldıramasın, dininden gerisin geriye dönersin. Doğru mudur? Ya mal fitnesidir. Dünya ve dünya malı seni Allah'a karşı azdırır. Ya ilmin fitnesidir. Yani sendeki ilim sana tevazu vermez. Seni kibirleştirir, bir yapar. Sen de o ilmi dünyalık için kullanırsın, saparsın. Veya da gücün fitnesidir. Yani güç ve kuvvet senin olur. Ve sen o gücü ve kuvveti Allah'ın razı olmayacağı yerde kullanırsın. Öyle mi? Bu dördünde de, bu dört fitnede de insanı helak eden dört fitnede de ortak nokta kimdir? Şeytandır, öyle mi? Nasıl? Her defasında da insana süslü göstererek anlatır. Demişler, ashabı ı kısasını kıssasını anlayan din ve dinin fitnesini anlamış olur. Çünkü o gençler iman ettikten sonra her türlü zulme ve baskıya rağmen dinlerinden geri adım atmadılar. Böyle memleketlerini terk etmek pahasına. Kim iki tane adamın cennet bahçesi kıssasını anlarsa malın fitnesini anlar. Malın insana neler yapabileceğini, nasıl azdıracağını ve ancak malın ve mülkün Allah'a ait olduğunu bilerekten insanın kurtulabileceğini anlar. Kim Musa ile Hızır'ın kıssasını anlarsa, ilmin hiçbir şey olduğunu, asıl ilmin sahibinin Allah olduğunu ve ne kadar biliyorum desek de mutlaka her bilenin üzerinde bir bilenin olduğunu anlar, bu tevazu verir kendisine. Kim Zülkarneyn'in kıssasını anlarsa, saltanatın ne demek olduğunu ne büyük bir lütuf olduğunu ama yerinde kullanılmazsa insanın nasıl zarar vereceğini bir şekilde anlar. Ve bunu da anlarken nasıl anlayabilir ancak? Şeytanın her zaman insanlara yapacakları işi süslü göstererekten insanları kandıracağını anlayarak da yani Adem ile arasında geçeni anlar. Ve bu şekilde iki cuma arasında karşılaşacağı veya deccalla yani hayat içerisinde karşılaşacağı fitnelere karşı Kehf suresi ona bir ışık oluşturmuş olur. Tabi Allahu yani. Herhalde Kehf suresini iyice incelemişler. Yani söylenen şey doğru. Hani anlatılan dört fitne insanı helaka götüren dört fitne de Kehf suresinde kısa olarak anlatılmış. Ve gerçekten dördünün de cimaa olan şeytan ve şeytanın insanı süsleyerek aldatması da yine Kehf suresinde zikredilmiş. Burası eyvallah. Burası doğrudur ama bu bu sebepten midir? Allah bilir. Yalnız böyle bir hikmeti zikretmişler. Tamam? Devam edelim. وَمِنْ حَصَائِسِ يَوْمَ Nefis saatte saatli icabeti Cuma günü özelinde olundur. Onda icabet saati vardır. Nefis sahihini sahihinde, nefis sahihini, min hadis-i buhrayide, buhrayan hadisinde, inna inna fi Juma'ti Cuma günü bir saat vardır. La yuafik uha. Abdullah Muslim ismi Müslüman olduğuna etmez. O whoa kaimi O namaz kılıyor. Esedullah şeyhen ve Allah'tan bir şey istiyor. İlla atahu, yahuhu, enza'una Allah'ına verir. <gülüyor> ve qale bi yedihi yuqalliluha. az bir vakit Ve ne demek? Ve qale bi Yani eliyle işaret etti, değil mi? Eliyle hareket etti. Ne demek hareket etti? Yuqalliluha. <gülüyor> Onun az olduğunu gösterecek bir hareket yaptı. Yani diyelim artık bu her örfte değişir, değil mi? Yani kimisine göre az, azı ifade etmek için şöyle yaparsın. Kimsi şöyle yapar. Öyle değil mi? Kimsi parmağıyla az olduğunu işaret eder. Kimsi şöyle yapar e vesaire. Yani herkes bir şeyin az olduğunu el, el hareketiyle farklı bir şekilde ifade edebilir. Cuma gününün özelliklerinden bir tanesi de nedir? Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, o saatte eğer kul o saate muvaffakat eder ve o saatte Allah'a dua ederse mutlaka Allah Azze ve Celle onun istediğini ona verir. Tamam? Nedir peki bu saat? Yani hangi vakittir Cuma'nın içerisinde? Normalde e, alimler arasında çok ciddi farklı görüşler nakledenler olmuş. Tamam Hatta o kadar ki, kimse demiş ki 43 tane görüş vardır bu konuda. 43 tane görüş toplamış. Hafız İbni Hacer diyor ki, ben 40 tane görüşü Bukhari Şerhinde imla ettim. Yani Fethül Bari'de Bununla ilgili 40 tane görüş. O saat hangi saattir? 40 tane görüş zikrettim diye. Tabi bu kırk tane görüşün çoğu delille dayalı olan görüşler değil. Yani fikir yürütülerekten veyahut da bazı eserlere dayanılaraktan söylemiş olan görüşler. Delilde varit olmuş olan iki tane vakit var. Yani sünnette bu vaktin vakitle ilgili iki tane görüş var. Birincisi, meşhur olan İmam-ıslüm'ün rivayet etmiş olduğu مَا بَيْنَ en يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ en تُقْتَ الصَّلَىٰهِ imamın hutbeye oturduğu andan ta namaz bittiği ana kadardır. Tamam? Yani imam hani çıkıyor ya hutbeye, oturuyor daha sonra hutbeyi veriyor, sonra aşağıya iniyor namazı kılıyor ve cuma namazı bitiyor. O iki ara, yani cuma namazının başlangıcıyla cuma namazının bitimi arasındaki o iki ara icabet saatidir. Kul onda dua ederse Allah ona icabet eder. Bir rivayette de imam Müslüm'ün yine rivayet etmiş olduğu, اِلْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ Asri İkindi namazından sonraki son saatlerde onu arayın. Yani güneş batmadan önce diyelim ki e, ikinden sonra güneş batacak ya güneşin batımına yakın olan zamanda o saati arayın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine aynı buna işaret eden Abdullah ibni selam bir de Cabir radıyallahu anh onlar da demişler ki o vakit ikindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar olan zamandır. Bu iki görüş delilin kendisine işaret etmiş olduğu görüşlerdir. Bunun dışında kalan görüşler delile dayalı olmadığından dolayı zikretmeye gerek yoktur. Sadece bir tanesini zikredeceğiz. O da hangisidir? Bu saatin sabit bir saat olmadığı, Cumanın içerisinde sürekli zaman değiştiren Vallahi Allah takdir ettiği bir zaman oldu olur. Bunu da neye dayanarak söylemişler? Rivayetlerde farklı farklı zamanların varit olmasından dolayı söylemişler. Yani Nas'ın delalet etmiş olduğu biri diyor ki bir nas'a göre cuma namazının başlangıcından cuma namazının bitimine kadardır. Bir nas'a da diyor ki ikindi namazından sonra güneşin battığı zamanlardadır. Öyle mi? Ha demişler demek ki bu aynı kadir gecesi nasıl ki ramazanın son on gününde sürekli yer değiştirir. Tekli son on günde tekli gecelerde arıyoruz değil mi? Ama bir sene 27'si olabilir. Bir sene 25'i olabilir. Bir sene yirmi olabilir. Nasıl ki bu şekilde yer değiştiriyor. Hâkeza Cuma namazındaki o Cuma günündeki o icabe saati de aynı şekilde yer değiştirir. Bazen bu vakittir, bazen ikinden sonradır, bazen sabahın ilk vakitleridir vesaire. Niye? Çünkü demişler nasıl ki Allah Azze ve Celle Kadir gecesini Ramazan'ın sonun gününde gizlemiş ki insanlar o sonun günü komple ibadetle geçirip ibadetle meşgul olsunlar. Hakeza Cuma'nın içindeki bu saati de gizlemiş ki icabe saatini ta ki İnsanlar o vakte dayanıp diğer vakitlerde ibaretini terk etmesinler. Sürekli onu onun peşine düşsünler. İsmi azamı isimlerinin arasında gizlediği gibi. Şimdi biz ismi azamın kesin olarak ne olduğunu bilseydik Allah'ın diğer isimlerine kimse iltifat eder miydi? Etmezdi. Sadece ismi azamla Allah'a sürekli dua ederdi. Allah'ın diğer isim ve sıfatları insanlar farkına varmazdı değil mi? Allah azze ve celle ne yapmış? İsimlerinin arasında ismi azamı gizlemiş. Ta ki insanlar bütün isimleriyle Allah'a tevessül süresinler. Hâkaza cuma gününün içerisinde de cuma saatini izlemiş, icabet saatini ta ki insanlar bütün cuma içerisinde ne yapsınlar? Allah azze ve celle'ye dua edecekleri, Allah azze ve celle'den bir şeyler arayacakları zamanı arasınlar diye. Evet, devam edelim. Bunun hasaisi yoğun cumati en fi hutbe allati yuqsadu biha tahanu Cuma gününün üzerinedir. <gülüyor> Onda kutbe vardır. Bu hutbeyle Temcid yücelterek övmek değil mi? Meccedehu Mesela sena ile Meş ile hamd arasındaki fark ne? Sena ile Meş ile hamd arasındaki fark. Sena mutlak övgü. Meşd onu yücelterekten yapılan övgü. Hamd ona kulluk yapılarak. Yani kişinin kendini karşısındakine kul hissederek yapmış olduğu övgü. Hepsi birbirinden farklı şeyler, kelimeler. Evet. Bu Rasulü İsaullahü Seli'mdir <gülüyor> resaleti ve Rasulü Aleyhisselam'ın resaletiyle şahit kılmak ve tezkirül ibadî ve bunu kulara hatırlatmak. Ve bugün çoktur. Zekâha İmam fi mam ayım zaadul ma'at kitabında zikretti fa asluha fa ulasaha ila 330 ve 133 tane ulaştırdı. Hı. Yani onun faziletlerini cuma gününün faziletleri ve özelliklerini Zadul Maad kitabında saydı. Ta 133 taneye kadar onu ulaştırdı. Evet. Ama hada bununla beraber yetesahel kثیرun minan nas fi İnsanların bir gün hakkında gerçek davranıyorlar. فَلَا Onların bir ayrıcalığı olmaz. عَلَى غَيْرِهِ مِنَ Onların yanında bir Cuma gününün onların yanında bir ayrıcalığı olmaz. عَلَى غَيْرِهِ مِنَ Diğer günlerden onu ayıran bir yeri olmaz. Ise bazıları ise yüzeyü vaktan bazıları ise bu günü tembellik ve uyku günü kılıyorlar. Ise يُديعه يُديعه يُديعه يضيعه يضيعه bazıları ise yudayyûhu yudayyûhu bazıları ise onu eğlence ve uynamak ve zayi ediyorlar. ve al-gafleti an zikri zikrinden gafil olmak ve zayi ediyorlar. Hatta innehu leyenkusu Layan kusu adedul muslime ne adedul musalline bu mesjitlerden Müslümanların adedini azaltıyor. Fil fezri zalikel yomi bugünün sabah namazında. Naksen naksen melhuza. Hatta ta ki innehu layan kusu adedul musalline namaz kılanların sayısı eksiliyor. Fil mesajdi Mescitlerde Fi fajri zâlîkel yomi, bugünün sabahında yani sabah namazında naksen melhuzen dikkat çekici bir yani dikkat çeken bir eksiklikle eksiliyor. Şimdi bu kısmını niye söyledi? Şundan dolayı söyledi. Şimdi bizde tatil günü hangi gün? Bizde cumartesi ve Araplarda? Cuma, değil mi? Nasıl ki bizde mesela Pazar gününü insanlar nasıl geçiriyorlar? Uykuyla. Gezmeyle, gafletle, oyunla, eğlenceyle değil mi? Şimdi Araplarda da Cuma günü yani bu kitabın yazarının yaşadığı memleket ve diğer Arap memleketlerinde umumen tatil Cuma günü olduğu için hani şeyh şunu anlatmaya çalışıyor. Bu günü insanlar zikirle, salavatla, namazla, cumaya erken gelmeyle ihya etmek yerine insanların birçoğu bugün de gevşek davranıp bugünü bir tatil günü, rahatlık günü, uyuma günü olaraktan yaşıyorlar. Hatta diyor, öyle ki bugünün sabah namazında insanların sayısı çok ciddi bir şekilde mescitlerde azalıyor. Şimdi oralarda genelde çok zaman insanlar günlük namazlarını da gidip mescitlerde kılıyorlar. Yani kültür olaraktan oturmuş, insanlar namazları şeyde kılıyorlar. Tabi suut biraz farklı, suutta mecburi ama diğer Arap ülkelerinde böyle bir kültür var. E, Cuma günü insanlar tatil olarak kabul ettikleri için insanlar genelde namaza geliyor işte namazdan sonra otur bir şeyler yapıp sonra işlerine diyelim gidiyorlar. Cuma gününü tatil olarak adettikleri için Cuma günleri hiç şeye gelmiyorlar. O da bunun doğru bir şey olmadığını söylüyor. Bilakis bugünün bu tip şeylerle ihya edilmesi gerektiğini söylüyor. Evet. O yüzden habbü'l tevkiru fil zihabi ile mescidi yavma'l-cumaati Cuma günü mescide girmek bir taat oluyor. Allah'a tahiyye-i mescidi, mescidi rakatinin. Mescide geldiği zaman 2 rekat tahiyyetül mescit tamazı kılar. Bu imkan, bu imkan. Şimdi normalde mescide erken gelmek dedi ki cuma gününde nedir? Faziletlidir. Niye faziletlidir mescide cuma günü erken gelmek? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu hadis-i şerifte diyor ki, Bukhari Buhari ve Müslim'de "İza <gülüyor> kana yawmul cumati" Ka kana ala kulli min abwabil mescidi malaikatu yektubuna al Cuma günü olduğu zaman mescidin kapısındaki mescitlerin her bir kapısında melekler vardır ve bu melekler ilk geleni ve onun arkasından gelenleri yazmaya başlarlar. Yani hani bu adam ilk geldi, en başta geldi. Bu neyi anlatmak için söylüyor peygamber bunu? Yani ilk gelenin ecri, yazılan ecir onun yanında onların yanında çok çok daha büyüktür. Sonra geleninki biraz daha azdır. Yani sırasına göre gelenlerin vaktilerine göre onların ecirleri birbirinden fazla veyahut da birbirinden daha az olur Yine mesela sayhinde başka bir hadiste peygamberimiz diyor kim işte cuma günü diyor. Yani sanki cünüplükten abdest alıyormuş gibi şey günü, cuma günü gustalılırsa sonra devam ediyor. İlk diyor gelen sanki bir deve kurban etmiş gibidir, birinci saatte gelen. İkinci saatte gelen sanki inek kurban etmiş gibidir. Üçüncü saatte gelen sanki koş kurban etmiş gibidir. Dördüncü saatte gelen sanki e, tavuk kurban etmiş gibidir. Beşinci saatte gelen sanki e, yumurta e, şey etmiş gibidir, sadaka veyahut da infak etmiş gibidir diyor. Yani biz buradan neyi anlıyoruz? Cuma gününe insanların geliş saatlerinin farkı beraberinde ciddi bir ecir farkı getiriyor. Değil mi? Hiç şüphesiz biz de biliriz ki Allah'a takdim edilen bir kurbanla Allah'a takdim edilen bir yumurta insana aynı ecri getirmez, doğru mudur? Çünkü niye bir şeyin ne kadar değerli olursa, takdim ettiğimiz kurban olarak Allah'a verdiğimiz şey ne kadar değerli olursa bize getireceği ecir de o kadar değerlidir. Peygamber burada ne yapıyor? Bunu zikrederekten insanların cuma gününde mescide erken gelmesini teşvik ediyor. Sonra diyor imam çıktığı zaman artık onlar ne yaparlar? Ee, sahifeleri dürerler yani imam şeye çıktığında namaz kıldırmak için imam gelip hutbeye oturduğu zaman melekler diyor sahifeleri dürerler. Yani ne demek istiyor burada? Artık bu saatten sonra gelenlere ekstra bir ecir yoktur. Yani normal cuma namazını kılmanın ecri neyse alırlar Ama Allah'ın cuma gününe mescide erken gelenlere kas olarak kılmış olduğu meleklerin yazdığı ecirden bir şey almazlar. Sonra onlar ee, sahifeleri dürerler ve oturup şey dinlerler. Hutbeyi dinlerler diye Peygamber Evet ve iken uykuru faraz edeninde filen en yetenefle en yetenefle bziyade salavatı hel man'a mi zalike gelirse ven nafileleri ziyade yapmak isterse onu bundan men edecek kimse yoktur gelen çünkü selef kan uyukirune ve saluuna hatta yakhruj ve çıkacağı kadar Kâşî Kulistan İbn Teymiyye'de rahmetullah i̇şte Kulistan'ın temel dedi ki: "Vel evle limma jaa'a ila'l cum'ati cumaa'ya kelim kimse için evvel olan en geç de gele biz hatta yakhruc el imamu imam çıkınca kadar namazla meşgul olmasıdır. Limen'l sahihlik sahîh olduğu için e, min kavli sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sahîhte peygamberin üstün olduğu için dinle gösterilen mekutibe lehum şer'una" kaldı namazlar yazılır. Şöyle diyeyim. ma Yani Allah'ın ona takdir ettiği kadar, ne kadar kılmasını takdir etmişse o kadar namaz kılarsa. Bu uzunca bir hadisin içinden bir parça ha. Tamam? Ben alfazuhu sallallahu aleyhi peygamberimizin bu lafız. Peygamberimizin lafızları fiha onda vardır. Ne vardır? et bu teşvik vardır. Fi's salati namaza izâ kadime'r el mescide yevme'l cum'ati. Kişi cuma gününde mescide gelirse min gayri tevkîtin belli bir vakit belirlemeden sadece bu lafızlarda namaza teşvik vardır. Yani bir adam cuma günü mescide erkenden gelirse belli bir vakit tahdid etmeden o kişinin namaz kılmasına Teşvik vardır. Ve الْمَأْثُورُ عَنِ السَّحَابَةِ Sahabeden de bize meesur olarak gelen yani nakledilmiş olan da budur. كَنُوا اِذَا اَتَوِ الْمَسْجِدَ Mescide geldikleri zaman idiler. يَوْمَ الْجُمْعَةِ Cuma gününde يُصَلُّونَ min حِينِ يَدْخُلُونَ Girdikleri andan namaz kılmaya başlıyor idiler. مَا تَيَسَّرَ Onlara kolay olduğu kadarıyla. Yani ne kadar güçleri yeterse, onların ne kadar imkan olursa o kadarını şey yapıyorlardı namaz kılıyorlardı. Fe minhum men yusalli 10 Onlardan kimisi 10 on rekat kılardı. Ve minhum men yusalli 12 rekaten. Onlardan kimisi 12 on rekat namaz kılardı. Ve minhum men yusalli 8 rekatat. Kimisi 8 rekat kılardı. Ve minhum men yusalli aqalla min Kimisi de bundan daha az kılardı. Wa li bundan dolayı kana cemahiru imamların cumhuru muttefiken ittifak eden haldeydiler ala annahu laysa qabla al-jum'ati sunnatun muaqqata bi waqtin muqaddaratun yani imamlar ittifakat eder ki ala annahu laysa qabla al-jum'ati cumadan yoktur sunnatun muaqqata tun bi bir vakit ile vakitlenmiş bir sünnet yoktur muqaddaratun bi adadin bir adet ile takdir edilmiş olan yani sınırlandırılmış olan bir sünnet yoktur was salatu qabla al-jum'ati hasanatun Cuma'dan önce namaz kılmak sünnettir. Veleyset bir sünnetin ratibetin. Lakin ratip olan yani düzenli olan sünnetlerden değildir. وينفعلا أو تركا لم ينكر عليه. Yaparsa da terk ederse de inkar edilmez. وهذا أعدل الأقوالي. Bu sözlerin en orta olanı, en vasat olanı, en iyi olanıdır. Vahine izin o zaman, fakat ya konu terko bazen terk etmek daha faziletli olabiliyor. اِذَ اَعْتَقَدَ الْجُهَالُ sünnet un رَاطِبَتٌ Cahil olan insanlar onun revatip bir sünnet olduğuna itikad edeceklerse eğer bazen onu terk etmek de nedir? Bazen onu terk etmek de sünnet olur. Şimdi cuma gününden önce yani cuma namazından önce biz şunu biliyoruz değil mi? Mesela biraz önce bir hadis söyledik. Dedi ki peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki İmam Bukhari'ne rivayet ettiği bir hadise Kim cuma günü guslalır? Temizlenir, yağlanır, koku sürünür. İki kişinin arasına ayırmazsa ve imam çıkıncaya kadar Allah'ın ona takdir ettiği kadar namaz kılarsa. Tamam mı? Ne olurdu? İki cuma'nın arasına ona affedilirdi. İki cuma'nın arasında yapmış olduğu günahlar ona affolurdu. Güzel. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Şey, Şeyh Hulusi Mümteymi onu söylüyor. Peygamberimiz umumen cuma namazına gelen bir insanın İmam, hutbe anına çıkıncaya kadar namaz kılmasını teşvik etmiştir, tamam Sahabe de bunu yapmıştır diyor. Yani sahabe Peygamberi beklerken Cuma günü, kimi 10 rekat namaz kılardı, kimi 8, kimi hiç kılmazdı, kimi daha az kılırdı vesaire. Lakin diyor ki Şeyhul İl-i bu revatib bir sünnet değildir. Ne, şimdi biz daha önce Tatavuh babında neyi görmüştük? Revatib sünnetle ile Mutlak nafile arasındaki fark neydi? Mutlak nafile, belli bir adetle tayin edilmemiş olan. Öyle değil mi? Belli bir zamana has kılınmamış olan kişinin yapacaklarıydı. Lakin revatip olan neydi? Revatipler namazların öncesinde ve sonrasında belli bir sayı, belli bir zamanda takdir edilmiş olan namazlardı. Değil mi? Veyahut da normal sünnet olan namazlar dediğimiz. Peygamber Vesselam'ın belli vakitlerde, belli sebeplerden dolayı kılmış olduğu namazlardandı. Niye bunu söylüyor Şeyhülislam Mütemiye? Çünkü bazıları bu rivayetleri ele alıp Cuma'dan önce Sünnet namazı vardır demişlerdir. Sonra da bunu bir rekâtla tahdid etmeye çalışmışlardır. Tamam? Şeyhülislam Mütemiye diyor ki hayır öyle değildir. Cuma'dan önce mutlak olarak nafile vardır. Dilediğin kadar kılabilirsin. Ama asla bu revati bir sünnet değildir. Yani belli rekatla tayin edilmiş, belli bir zamanla tayin edilmiş olan bir sünnet değildir. Dileyen dilediği kadar kılar. Dileyen ise ne yapmaz? Dileyen ise kılmaz diyor, anlaşıldı. Çünkü İmam Şafi'nin mezhebinde ve İmam Hanife'nin mezhebinde aynı şekilde İmam Ahmet'ten de bir rivayet olarak naklediliyor. Demişler ki cumadan önce kimisi iki, kimisi demiş ki dört rekat revatip olan sünnet vardır. Tamam, cumadan önce revatip olan sünnet vardır. Bunu neye dayanarak söylemişler? Cumadan önce revatip sünnet vardır meselesini. Birincisi, ilk etapta şeye dayanmışlar. Demişler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, daha önce de hatırlıyorsanız bu hadisi görmüştük. "Beyne Kulli azaneni salatun. Bir rivat beyne Kulli azaneni rakaatani. Her iki tane şeyin arasında, ezanın arasında iki rekat vardır. Ha, bu iki rekat demişler, umumen vardır. Ve Cuma gününün namazının öncesinde de bu hadis ile iki rekatın bir revatif sünnet olaraktan var olduğunu biz söyleriz. Tabi buna hemen başkaları itiraz etmişler. Demişler bir defa Peygamberimiz döneminde iki ezan değil tek bir tane ezan vardı. Ve o ezanın da durumu şuydu. Peygamberimiz hutbeye çıkardı. Hutbeye çıkıp oturduğunda müezzin ezan okurdu. Peygamberimiz hutbeyi bitirdikten sonra inerdi. Bu defa qamet getirirlerdi Peygamber Cuma namazının farzını kılardı. Yani Cuma gününde Peygamber böyle bir namaz, Cumanın şekli, sünnet olan şekli böyle bir namazın kılınmasının önünde bir engeldir demişler. Tamam ki doğru olan doğrudur. Yani normal zamanda ezan ile kâmet arasında böyle bir ee, namaz kılmak mümkünken cuma günü sünnete göre şayet namaz kılınırsa böyle bir namazın kılınması ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü şekli buna engeldir. Anlaşıldı? İkinci olaraktan bu alimler demişler ki İbni Abbas'tan bir rivayet getirmişler. Demişler İbni Abbas dedi ki Peygamber vesselam, Cuma günleri Cuma'dan önce 4 rekat namaz kılar ve bunun arasını da ayırmazdı. Yani 2-2 iki iki kılıp selam vermezdi. 4 rekatı bir bütün olarak kılardı. Ve bunu söylerken de İbn-i Abbas nasıl söylüyor? kânel sallallahu aleyhi ve selleme yusalli qable'l-cuma'ati erba'an ve lâ yefsilû şey'un min Şimdi kâne, normalde bir şeyin başına kâne getirdiğimizde Arap lugatına neye delilet eder genelde? Umumen, devamlılığa devam, devam eder. كَانَ يَفْعَلُوا ذَلِكَ dediğimizde değil mi? Sanki sürekli yapıyormuş gibi onu anlatmak için başına kane getiririz. Demişler, biz buradan anlıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli Cuma namazından önce dört rekat namaz kılardı diye. Tabi hadis alimleri bu hadisi dört ayrı illetle tafsilatlı bir şekilde bu hadisin zayıf olduğunu ve bu hadis ile ihticaç yapılmayacağını söylemişler. Tamam mı? i̇bn Mace'de. Yine Akeza mesela İbn-i Mace'de şöyle bir rivayet var. Gatafan'dan olan bir sahabe peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, اَصَلَّيْتَ kabla اَنْ Bize gelmeden önce sen namaz kıldın mı? O da diyor ki yok, diyor kalk iki rekat namaz kıl. اَصَلَّيْتَ قَبْلَ اَنْ تَج۪يۜ Sen buraya gelmeden önce yani namaz kıldın mı? O da diyor ki hayır ben kılmadım o zaman kalk diyor iki rekat namaz kıl. İmam Şafii yani Şafiler diyelim İmam Şafii demeyene yani de Şafiler ve Hanefiler bu hadisten yola çıkarak demişler ki demek ki cumadan önce kılınması gerekli olan iki rekat bir sünnet var ve bu da tekitli bir sünnet. Yani bak peygamberimiz hutbe okurken caminin dışından bir tane adam camiye gelmiş ve peygamberimiz o adama sen buraya gelmeden önce ki bu gösterir ki demişler evde kılıp kılmadığını soruyor peygamber çünkü buraya gelmeden önce diyor ''Sen namaz kıldın mı? Adam da yok demiş. Peygamberimiz kalk ona namaz kıl.'' demiş. Şimdi birinci olaraktan alimler bu rivayeti kabul etmemişler. İbn-i bu rivayeti niye? Çünkü bunun sahihindeki lafzı yani sahihinde varit olan şeklindeyse Peygamber ona ne diyor? Sadece mutlak olarak soruyor. ''İki rekatı kıldın mı?'' diyor. Tamam. ''Sen iki rekatı kıldın mı?'' diyor. O iki rekattan kastettiği nedir? Tahiyyetül mescittir. Öyle değil mi? O da yok deyince peygamber aleyhisselam diyor ki, "Kakh 2 rekat tahiyyetül mescidi kıl ve Yani onu hızlı bir şekilde kıl. Hani ben hutbe veriyorum. Çok da onunla iştigal etme diyor. Biz buradan anlıyoruz ki burada ravinin tasihifidir bu. Yani ravi bu hadisi rivayet ederken Peygamberimizin ''Sen iki rekatı kıldın mı?''yi gelmeden önceki iki rekatı kıldın mı olarak bize bu şekilde rivayet etmiş. Çünkü zaten alimler, yani bu alimler demiş velev bu rivayet olmasaydı bile Peygamberimizin sadece ona değil orada olan herkese aynı soruyu sorması gerekirdi. Eğer buradan kast edilen evde cumaya gelmeden önce kılınacak olan iki rekat namaz olmuş olsaydı bu sahabeye bu soruyu sormuş olması ee, abes olurdu. Herkese, her gelene tek tek sorması lazım. Sen gelmeden iki rekat kıldın mı? Sen gelmeden iki rekat kıldın mı? Ki böyle bir şey de Peygamberimizde yok. Ama Peygamberimizin mescide giren adama tahiyyatül mescid namazını sorduğu sünnete sabittir. Farklı farklı insanlara tahiyyatül mescid namazını kılıp kılmadıklarını Peygamber aleyhissalatu vesselam sormuştur, tamam? Velev demişler bunların hiçbir tanesi bile olmasa bu ihtimallidir. Yani kabla enteciye lafzı Buraya gelmeden önce de o anlamına gelebileceği gibi, yani evi kastedebileceği gibi benim seni görebileceğim mesafeye gelmeden önce, yani mescide giriş mesafesiyle Peygamberin khutbe verdiği mesafe arasında ciddi bir şey var, ev farkı var. Sen benim seni göreceğim yere gelinceye kadar bu namazı kıldın mı? Hani kılmadıysan kalk kıl, buraya ihtimal girmiştir demişler. Yine i̇bn Ömer'den bir rivayet var. Bunlar hepsi sünenlerin, sünen ashabının rivayet etmiş olduğu hadisler. Nafi ediyor ki i̇bn Ömer İbn Ömer cuma gününde cumadan önce namaz kılar. Sonra da Cuma'yıdan sonra iki rekat namaz kılar. Namazı uzatır ve bitirdikten sonra da derdi ki peygamber aleyhissalatu vesselam böyle yapardı. Demişler İbn Ömer hem cumadan önce sünnet kılmıştır hem de cumadan sonra sünnet kılmıştır. Ondan sonra da demiştir ki peygamber aleyhissalatu vesselam böyle yapardı diye o böyle var ya kane nebi aleyhi ve Aliüssülem yefal uzalike peygamberimiz bunu yapardı o zalike ismi nedir işaretdir ismi işaretle ne işaret eder önceden zikredilmiş olan veya o zihinde mevcut olmuş olan bir şey işaret eder öyle değil mi o demişler onun için buradaki ismi işaret geriye döner ve hepsini beraber kapsar yani hem Cuma'dan önce peygamberimizin e, sünnet kıldığı hem de Cuma'dan sonra peygamberimizin sünnet kıldığı tabi e, normalde racih olan, görüşün sahibi olan alimler ise demişler, hayır buradaki ism-i işaret peygamberin namazı uzattığına da dönebilir. Cuma'dan önce namaz kıldığına da dönebilir. Cuma'dan sonra namaz kıldığına da dönebilir. Yani her üçüne, de, her üçüne birden de dönebilir. Her üçüne ayrı ayrı da dönebilir. Ondan dolayı böyle bir lafızla böyle bir hüküm çıkmaz. Bir de kendilerine göre en mühim delilleri bu alimler demişler ki Cuma öğle namazının yerine geçmiş ve öğle namazının kısaltılmış halidir. Ondan dolayı öğle namazı için geçerli olan bütün sünnetler aynı şekilde cuma namazı için de geçerlidir. Tamam? Cuma öğle namazının kısaltılmış halidir. Cuma öğle namazının yerine geçmiştir. Cuma namazı için geçerli olan Ölen amazı için geçerli olan bütün sünnetler aynı zamanda cuma namazı için de geçerlidir. Tabi bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Niye? Bu, kıyas al farktır? Fark ile beraber bir hükmü bir hükme kıyas etmektir. 1- Cuma namazının rekat sayısı ayrıdır, ölen namazının rekat sayısı ayrıdır. Öyle mi? Cuma namazında hutbe vardır, ölen namazında hutbe yoktur. Cuma namazında insanların Cuma namazı için namaza erken gelmesi sünnettir. Ölen namazında böyle bir şey yoktur. Bu saymış olduklarımız ve bu dersten sonra sayacak olanlarımızın hepsini Cuma ile öğle namazının arasındaki farklar olarak ne yapabiliriz? Algılayabiliriz. Öyle mi? İkisinin arasındaki farklar olaraktan algılayabiliriz. Ondan dolayı demişler ki böyle bir kıyasın yapılması doğru değildir. Ki zaten Şeyhülislam Müteymiye'nin dediğini de okuduk. Evet. Cumadan önce namaz kılınabilir ama bu ratip olan bir sünnet değildir. Niye? Peygamberimizin ratip bir sünnet kıldığına dair sahih ve sarih olan bir rivayet yoktur. Sahabenin ratip olan bir sünnet kabul ettiklerine ittifak ettiklerine dair sahih ve sarih olan bir kavil mevcud değildir ve var olan uygulama, pratik uygulama ise buna tamamen nedir? Buna tamamen muhariftir. Anlaşıldı Bu delillerle demişler ki cuma gününde cuma namazından önce ratip olan bir sünnet yoktur ama kişinin dilediği kadar, Allah'ın ona takdir ettiği kadar nafile namaz kılması ise sünnettir. Tamam Devam edelim. Devam edelim mi veyahut da? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Soru soracak olan var mı? Sor. Sor. Sor. Evet. Cuma namazının ne zaman farz, olduğunuzsa... farz olduğunun delili Soru şu Farz delili nerede farz olduğunu Cuma namazının farz olduğunun delili soruşu mu? Yani biz Cuma namazının nerede farz olduğunu anladık. Peki Cuma namazının farz olduğunun... Şimdi soruyu biraz düşün, mantıklı bir soru mu sence bu? O, orada zikretmiş olduğumuz deliller mi? Doğru. Cuma'nın farziyetini gösteren, tabi. Yani Cuma'nın farziyetini gösteren deliller nelerdir? Bir, bir defa Cuma'nın farziyetini gösteren en kuvvetli delil nedir? bütün ümmetin dinde zaruri bilinmesi gereken meselelerden olarak icma etmesidir üzerine. Tamam? Ta ilk nesilden ta günümüze kadar hiç ihtilaf olmaksızın, hiç ihtilaf olmaksızın cuma namazının farziyetinde ve farze aynı olduğuna dair ümmetin icma etmesidir. Tamam? Niye? Çünkü diğer deliller mesela ihtimalli olabilir. Veya da tartışılabilir. Veya da delaleti konuşulabilir. Ama icma öyle değildir. Değil mi? Nassın üzerindeki bütün ezan niyeti Nasr'ın üzerinden kaldırır. Anlaşıldı? Ve bu icma da hani bir tarafın iddia ettiği bir icma değildir yani. Hem sözlü hem ameli. Yani hem sözlü bir icmadır, hem de ameli bir icmadır. Bu birincisi. İkincisi, zikretmiş olduğumuz bütün delillerdir. Bütün her tarafın delilleri yani. Her görüşün delilleri Cuma namazının farz olduğunun delillerindendir. Tamam çünkü bütün görüşlerde hepsinde ortak nokta, birleşikleri ortak nokta neydi? zikrettiğimiz delillerde Cuma'nın farz olduğu ihtilaf edilen şey neydi? Cuma'nın nerede farz oldu? idi. O zaman bütün zikretmiş olduğumuz deliller aynı zamanda Cuma'nın farz olduğunu delilidir. Ayrıyeten bir de Cuma'nın farz olduğunu ve terkinin de ikabı gerektirdiğini gösteren deliller. Öyle değil mi? Mesela ne gibi? مَن تَرَكَ فَلَاسَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا تَبَعَ Allahu عَلَى قَلْبِهِ Kim? Üç tane Cuma'yı onu küçümseyerek önem vermeyerekten terk ederse Allah onun kalbine mühür vurur. değil mi? Bu da onun şeylerindendi. Ayrıyeten zaten bir de Cuma Suresi'ndeki ayet-i kerime de aynı şekilde Cuma namazının farz olduğunu ve o anda onun dışındaki her şeyin terk edilip ona yönlenilmesi gerektiğini gösteren ayetlerden bir tanesiydi. Rüzul sebebiyle beraber. Tamam? Soruyu doğru anladım değil mi? Tamam inşallah şey başka? Vakti. Cuma gününde iki tane dua vakti olduğunu, delil de olduğunu söyledik. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi hutbe ve namazın sonuna kadar o Biz mesela... Bunlardan bir tanesi, imamın hutbeye oturduğu vakitten namazın bitimine kadar, bu bir. Bu bir tanesi sadece. İkincisi, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Bu ikisi delile sabit olan. Hı -hı. Biz bu birincisini mesela bugün e, nasıl yani dua etmek istesek, nasıl yapacağız, nasıl hesap edeceğiz? Raci olan ne o, ne o? Racih olan, yani zaten genel olan alimlerin tercih ettiği ikincisi. Yani genel olaraktan alimlerin tercih etmiş olduğu ikincisi. Hangisi? İkinden sonra olan. Niye? Çünkü bu birinci rivayeti İmam Müslim Ebu Bürde'den rivayet ediyor. Yani birinci zikretmiş olduğum rivayet vardı ya. Tafsilatlarını söylemedik ama birinci rivayeti İmam Müslim Ebu Bürde'den rivayet ediyor. Bu mevkuf mudur, merfu mudur? Burada bir ihtilaf var. Yani bu bu Burde'nin kendi görüşü müdür? Yoksa Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan mevzuf mudur? Burada bir ihtilaf söz konusu olmuş. İkincisi, sahabenin cumhurunun görüşü ikinci görüş. Yani son saatte, e, ikinci namazından sonraki son saatte olduğunu. Dair ve daha başka tercih şeyleri de zikretmişler. Yani daha farklı yönlerden de olaya yaklaşmışlar. Mesela demişler ki o zikredilmiş olan anda kimse dua etmez. O anda herkesin imamı dinlemesi insanların üzerine vaciptir. Yani imamı dinlerken aynı anda adam nasıl e, dua etsin değil ve Hutbe esnasında namazda e, farklı bir şeyle adam meşguldür. Nasıl mesela? Yani namazın belli yerlerinde dua edebilir. sadece Ama o diğeri öyle değildir. Yani o diğerinin vakti tam insanın boş olduğu ve hazlanabileceği vakti. Ama racih olan ne o vakit ne o vakit değil. Allah Azze ve Celle'nin onu gizlediği ve o günün içerisinde döndüğüdür. Onun için cuma günü insan her anında dua etmeye gayret etmesi lazım. Yani her anında dikkat edip işte yaparken, yolda da yürürken sürekli duayla iştihal etmesi lazım ki o vakti bilsin. Tamam? Senin burada sorun neydi? Yani ilk vakitse yani öyle bir deli sayıysa, biz şu anda mesela o vakti nasıl belirleyeceğiz, kutubeyi okunduğu ne yok. Öğlen namazı okunduğu anda, Cumanın vakti veya Güneş meyil ettiği anda, Peygamberimiz Cuma namazını öğlen namazını kıldığı vakitte kılıyordu, öyle değil mi? O vakit mail ettikten sonra da işte takdir edersin bir saat, çünkü cuma gününün özelliklerinden biri nedir? Hutbesi cumanın kısa mıdır, uzun mudur? Hutbesi kısa, namazı uzundur. Tamam mı? Cuma gününün hutbesi kısa, namazı uzundur. Bir saat gibi bir süre takdir et diyelim o zamana. O, o zamandır dersin. Yani öğle namazının vaktinin girmesinden sonraki bir veya bir buçuk saatlik bir süre takdir edersin. O zamandır dersin. Başka sorusu olan?